Aziz kardeşlerim, ashab-ı kiram efendilerimiz Kur'an'ın yürüyen ayetleridir. Biz onların rehberliğinde, onların örnekliğinde ve önderliğinde hayatın her alanında iman nasıl yaşanır, nasıl temsil edilir onu öğreniriz. Rabbul alemin olan Allah Alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu peygamberini Usvetun hasene olarak bize gönderdi Usvetun hasene demek En güzel örnek demektir En kamil misal demektir Hayatın her alanının ve her anının Tartışılmaz rehberi demektir Unutmayın ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Usvetun hasene oluşunu Mubarek ellerinde yetiştirmiş olduğu adı Ebu Bekir olan, adı Ömer olan, adı Osman olan, adı Ali olan, adı Abdurrahman olan, adı Hatice olan, adı, adı Nesibe olan, adı sizin bildiğiniz o yıldızlardan bir tanesi olan radıyallahu anhum ecmain onların üzerinden aleme göstermiştir. Biz neye ihtiyaç duyuyorsak mesela bir baba nasıl olur Müslüman bir baba örnek onlarda Neye ihtiyaç duyuyorsak Müslüman bir muallim nasıl olur örnek onlarda Müslüman bir tüccar nasıl olur örnek onlarda Müslüman bir devlet adamı nasıl olur örnek onlarda Müslüman bir işçi nasıl olur örnek onlarda Öyle güzel örneklikler ortaya koyarlar ki onlar Biz onların üzerinden öğreniriz Kamil manada Kulluğun temsiliyetini Ve onun üzerinden de hayatlarımıza bu manada izler taşımaya çalışırız Zaten 82 il 82 sahabi projesinin ortaya çıkış amacı da bu. İstedik ki bu amacımızı her ilde bir şekilde ilişkilendirdiğimiz bir sahabi efendimizle ortaya koymaya çalışalım. Bunu yaparken çeşitli sebeplere bağlı olarak o ilde anlatılacak sahabi efendimizi seçtik. Buranın nasibi de Abdurrahman İbni Af'tı. Bunun bir sebebi var ama... Sebebinin arkasında aslında bir güzellik daha var. Sebebini biliyorsunuz. Pervari'de onun adına nispet edilen bir kabir var. Tabii ki kabir onun adına nispet edildiği için böyle ifade ettiğimden de anladığınız gibi orada değil kabri o bir makamdır belki. Belki bir isim karıştırmasıdır. Belki başka bir şeydir onu bilmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var. İnanın siirtlileri en güzel uyacak isim Abdurrahman İbni Af'tır. Niye biliyor musunuz? Siz ticareti çok iyi biliyorsunuz. Ben ne kadar siirtli tanıdımsa ticari noktada güzel bir kabiliyetlerini gördüm. Bugün de aslında biz buraya Abdurrahman İbni Af'ın adına bir meclis oluşturarak onun adına ve onun namına bir meclis kurarak yaptığımız iş ne kadar Müslümanca ne kadar İslam'a uygun ne kadar Rabbul Alemin olan Allah'ın hukukunu ve hududunu yasasını ve kurallarını belirlediği çerçevede yürüyor bunu konuşmak için buradayız. Evet biz bir ticaret erbabı olabiliriz ticaretle de uğraşıyor olabiliriz. Ticareti kuralına göre de oynuyor olabiliriz. Kendimizi bu manada en iyi tüccar olarak da gösteriyor olabiliriz. Öyleyse gelin sahabe Müslümanlığımızın aynası ya vuralım o aynaya bakalım gerçekten öyle mi? Gerçekten o aynada biz yaptığımız ticareti İslam'ın kurallarına göre o çerçevenin dahiline uygun bir biçimde yapabiliyor muyuz? Aziz kardeşlerim, Abdurrahman İbni Af, büyük bir insan, aşere-i mübeşşer 10 tane cennetle müjdelenmiş büyük insandan, Resulullah'ın mübarek lisanından cennetle müjdelenen başka sahabiler de var. Ama aşere-i mübeşşerenin özel bazı gibi sebebi ve yeri vardır, o ayrı bir mesele. İşte Abdurrahman İbni Af onlardan biri. Onun uzunca bir hayatı var. Bereketli ve uzun. 72 yıl süren bir hayat. O hayatın her anında, İslam'dan önce bile, kötülüğe, şirke, cahiliyenin o karanlığına bulaşmadan, ortaya koyduğu bir hayat var. Bir yaptığı ticaret var. Yaş 29 olunca, Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın önüne gelip bir iman hakikati olarak bir imanın izharı olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dişi var. 29 yaşından Medine'de vefat edeceği 72 yaşına kadar da ortaya koymuş olduğu bir hayatı bize rehber olarak bıraktığı bir örnekliği var. Biz bu hayatı birçok açıdan ele alabiliriz. Zaten ben size özetleyeceğim birazdan. Ama temelde bizim almaya çalışacağımız mesaj kendimize de serlevha ettiğimiz Rahman'ın tüccarı olmasından dolayı İdeal bir tüccar nasıl olur? Bu manada mesajlar. Nasıl olur? Hiç uzatmadan lafı söylüyorum. Beş tane temel hakikat var onun hayatında ki. Tüccarlığın esasını bize öğretiyor. Bunlar olmazsa orada yapılan ticaret belki ticarettir birilerine göre. Ama Müslümanca ticaret değildir. Hukukullah'a. Ve hududullah'a riayet edilerek yapılan bir ticaret değildir. Beş kavram üzerinden konuşacağız. Nedir bunlar? Bir, Rahmaniyet. iki Sıddıkiyet. Üç, Ehliyet. Dört, Kabiliyet. Beş, Semahat. Beş kavram üzerinden Abdurrahman İbni Af işin Müslümancasını bize öğretecek. Birincisi neydi? Rahmaniyet. Allah'ın Rahman oluşunun bir yönüyle kullara yansıtılması. Yeryüzündekilere merhamet gö gösterin ki, gök ehli de size merhamet etsin diye işin yolunu bize gösteren, Efendimiz'in beyan buyurduğu işin formüle ediliş şekli. Eğer bir Müslüman tüccar rahmaniyet üzerine yürürse hayatının ekseninde merhamet olur. Hayatının ekseninde merhamet olanda menfaat olmaz. Çünkü merhamet bütün insanlığa anne gibi davranmaktır. Anaca davranmaktır. Anne gibi davranan menfaatçı olabilir mi? Anneler beni daha iyi anlayacaktır. Baba kısmen menfaatçı olabilir. Ama annede merhamet asla olmaz. Evlatla baba birbirine düşer. Yine ana el altından evlada yardım eder. Onu silmez. Baba evlatlığını evlatlıktan reddedebilir. Ama evladını reddeden ana çok azdır yok denecek kadar azdır eğer bir müslüman tüccar işinin temelini merhamet olarak yürütürse eksene merhameti koyarsa onun hayatında faiz olmaz onun hayatında tefecilik olmaz onun hayatında haksız yere kazanç elde etmek olmaz onun hayatında gaddarca davranmak olmaz onun hayatında hep nalıncı keseri gibi, hep bana, hep bana demek olmaz. Eğer merhamet olsa bir sana bir bana der. Ama merhamet değil de menfaat olsa hep kazanacağına bakar. Hep elde etme adına bir hırs üzere olur. Böyle olduğu için de helal haram tanımaz, helal haram fark etmezdir. Bu kulun yerdir ne varsa kabul eder. İşte işin temeline rahmaniyetin koyulmasının sebebi budur. İkincisi neydi? Sıddıkiyet. Doğruluk olmazsa ticaret olur mu? Doğru sözlü olacak. Bak senin ve benim iman ettiğim peygamber ne diyor? Doğru sözlü tüccar. Allah'ın katında, arşın gölgesinde gölgelenecek o bahtiyarlardan bir tanesidir. Sözü de, özü de doğru olacak. Üç kuruş için yalan yanlış şeyleri söylemeyecek, yalana kapı açmayacak güvenirlik hayatının esası olacak. Üçüncüsü neydi? Ehliyet. Ehliyet sahibi olacak Her insan ticaret yapamayabilir Ehliyet sahibi olacak Liyakat onun azığı olacak O ehliyeti o aynen merhamet gibi Hayatının esası olarak belirleyecek ki iş olsun iş yürüsün Kabiliyet dördüncüsü Nedir kabiliyet? Allah'ın sana bahşettiği nimettir Allah her insana farklı kabiliyetler vermiştir, kimisine ticari kabiliyet vermiştir, kimisine vermemiştir. Varsa o kabiliyetin çık sahaya, yoksa eğer kabiliyetin hangi alandaysa o alanda çık sahaya. İlle de ticaret yapacak değilsin, yüzüne gözüne bulaştırmanın bir anlamı yok eğer sen bu işin hakkını verebileceksen bu sahanın azamı olarak meydana çıkmalısın beşincisi ney? semahat semahat nedir? kolaylıktır cömertliktir alırken de satarken de bu işte kolaylığı esas almaktır Abdurrahman İbn Af bu beş tane kavram üzerinden Söyleyeceklerini bize söyleyecek. Ben bir dua edeyim de bir amin deyin. Öyle yürüyelim. Allah hakkıyla bana söylesin. Hakkıyla yansıtsın. Size de hakkı ve hakikati anlamayı nasip etsin. Abdurrahman İbni Af. Babasının isminden de anlayacağınız gibi Af'ın oğlu. Onun babası Af. İbni Abdi Af. İbni Abdi Af'ın oğlu. İbni Abdi'af onun babası olarak ona kendi babasının adını koymuş aslında Abdurrahman'ın asıl ismi Abdi'af'tır başka rivayetlere göre de Abdülkabe'dir Doğum tarihi miladi 581 aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 10 yaş küçük Dolayısıyla kendisini hidayete taşıyan Hazreti Ebu Bekir'le de arasındaki yaş farkı 8 Annesi kim? Şifa binti af. Şifa anamızın özel bir yeri var. Nedir biliyor musunuz o yer? Aleyhissalatü vesselam efendimizin ebesidir. Kutlu doğuma iştirak etmiş. Onu bizzat yaşamış bir şahittir. Yıllar sonra ben... Muhammed aleyhissalatü vesselamın doğumuna icabet ettim o gün oradaydım deyip o güzel sahneyi bize anlatan şahitlerden bir tanesidir. Beni Zühre kabilesinden bu kabile Mekke içerisinde adları pek de duyulmayan bir kabile ama kabilenin bir özelliği var. Hepsi aşağı yukarı tüccardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Annesi Amine validemiz de o kabiledendir. Abdurrahman İbni Af'ın böyle bir özelliği var. O babasından gördüğü şekliyle çocukluktan itibaren ticaretin içerisinde Mekke'nin tüccarlarının çoğu Şam ve Yemen'e ticaret için gidip gelirlerken Abdurrahman İbni Af'ın özel olarak Yemen üzerinde yoğun bir ticaretinin olduğunu görüyoruz. Yemen'de ticareti yoğundur onun Yemen'e gider gelir Ve o günlerin birinde Nübüvvetin gelişine bir yıl kala Yani onun yaşı 28 iken Yemen'de karşılaştığı bir rahip Ona aynen Varaka'nın dilinin üzerinden Gelecek son peygambere ait Bazı şeyler söyleyecek Mekke'yi Tevrat'ın ifadesiyle Faran dağlarını işaret edecek bir peygamberin o topraklarda hem de son peygamberin o topraklarda neşet edeceğini beyan edecek. Bu duygularla dönüp gelecek onun asıl isminin üzerinden konuşalım. Abdu'af İbni Abdu'af o böyle bir isimle 29 yaşına kadar yürürken yüreğinde fırtınalar koptuğu bir anda gelecek. Ve o günler semanın kapıları açılacak. Rabbul Alemin olan Allah vahyin emin meleğini Muhammedul Emin'e gönderecek. İlk beş ayet konuşmaya başlayacak. Konuşacak Mekke'nin sokaklarında bir miktar insan iman edecek. Daha sayı bir avucu geçmemişken Hazreti Ebu Bekir çok farklı bir insandır. İmana adam taşıyan bir insandır Adam doğuran bir insandır Bir gün beş tane insanın elini tutacak Resulullah'ın kapısının önüne getirecek Beş insanın içinde kimler var? Osman bin Mazum var Bu ismi unutmayın Dersin sonunda o isimde işimiz var Ebu Seleme var Abdurrahman İbni Af var Hazreti Osman var Ebu Ubeyde İbni Cerrah var. Beş insan peygamberin evinin kapısının önünde içeriye girip iman etme adına fırsat bekliyorlar. Kim içeri ilk önce girdi, kim iman etti bilemiyoruz. Ama bazı kaynaklara göre Abdurrahman İbn Af 8. Müslümandır. Eğer bunu kabul edersek ilk onun girdiğini söylemiş olacağız. Resulullah'ın huzuruna girip iman edince... La ilahe illallah deyince Bu çağın insanları gibi Bu sözü söyleyip de Hayatında bir şey değişmezlik olmuyor Çünkü La demek Yıkmak demek ya La demek İbrahimce ele balta alıp Allah'tan gayrı ne varsa Hepsini yıkmak ya La demek Şirke ait ne varsa her şeyi yürekten hayattan birer birer atmak ya O gün orada da Abdu'af La ilahe illallah diyecek Der demez Aleyhissalatü vesselam efendimiz Tevhidi Zedeleyecek hiçbir şeye Müsaade etmeyen efendimiz İlk müdahale edeceği iş af'ın ismi olacak bu isim olmaz Af'ın kulu olur mu İnsanlar Allah'a kul olarak yaratıldı Sadece ve sadece Abdullah olarak yaratıldılar Abdullah olmaktan başka da Hiçbir kapının Önüne gidemeyecekler Onun için orada Resulullah'ın ilk müdahale edeceği şey Abdu'af'ın ismi olacak senin adın bundan sonra Abdurrahman'dır diyecek Alacak ve başına koyacak Bugün imanın etkisinin hayatlarımızda olup olmadığı yönünde bir işarettir bu 29 yaşına kadar adını taşıdığı o adı bir kenara bırakacak Resulullah adını değiştirmiş o adı alıp başına koyacak Yürüyecek Mekke'nin sokaklarında, o ilk günlere ait bir tabloyu anlatıyor bize kaynaklarımız. Onun çok yakın arkadaşıdır, Ümeyye İbni Halef. Bedir'de nasıl arkadaşlığını konuşturmuştur, siyeri az bir şey okuyanlar o sayfayı hatırlayacaktılar. Orada Ümeyye İbni Halef, Abdu'af'ın yürüdüğünü görünce daha ne olduğunu bilmiyor. Ey Abdu'af diyor, Ses yok ey abdu af beni duymuyor musun diyor ses yok ey abdu af sağır mı oldun diyor dönüyor benim adım abdu af değil benim adım Abdurrahman benim adımla konuşursan seninle konuşurum adımla benimle konuşmazsan seninle konuşmam diyor. Bir sinirleniyor Ümeyye İbni Halef orada efendimize bazı kötü sözler söylüyor. Sen diyor atalarımızın dininden yüz çevirdin yetmedi. Şimdi de insanların babalarının koydukları isimleri mi değiştiriyorsun? Deyip orada efendimize bazı sözler edecek. Ama orada Abdurrahman İmnaf'ın ismiyle nasıl bir bağ kurduğunun en güzel işaretidir. Aziz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elinin altında yetişen o güzide insanlara yaptıkları güzelliklere göre, göre bazı lakaplar vermiştir. Mesela birine Sıddık demiştir. Kim olduğunu biliyorsunuz. Birine Faruk demiştir. Birine Zinureyn denilmiştir. Birine Murtaza demiştir. Birine Cud demiştir. Cevvat demiştir. Resulullahla 23 yıl beraber yaşayan Abdurrahman İbni Af, Resulullah'tan hiç lakap almamıştır, neden biliyor musunuz, adı onun lakabı olmuştur da onun için, Abdurrahman öyle bir yansıtır ki onu, Rahman'ın kulu, Rahman'ın tüccarı, Rahmaniyeti aleme gösteren rehber olarak ismini öyle güzel yansıtmıştır ki, Efendimiz başka bir şey söylemeye ihtiyaç duymamıştır. İman etti, annesi şifa binti afı da imana taşıdı. İşkenceler başladı, sıkıntılar başladı. Mekke'de her iman insanı neleri çektiyse Abdurrahman İbn Af da onları çekti. İmanın o mesajları, cahiliyenin karanlığında olan o kara yüzlü insanları endişelendirince işkencelerin boyutu arttı ve Müslümanlar nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Mekke'nin en sayılı tüccarı, öyle bir ticaretin sahibi ki sermayesini söylesek, dudak uçurtacak cinsten iman adına her şeyi bırakacak, Habeşistan'a gidecek. Üç ay sonra dönecek Müslümanlar, o da dönecek. Nübüvvetin altıncı yılında 101 insan yeniden Habeşistan'a yürüyecek, Abdurrahman İbni Af yeniden Habeşistan'a gidecek, bir müddet sonra dönecek, ne kadar kaldı bilmiyoruz, dönecek, döndüğü zaman da yine işkencelerin, yine baskıların muhatabı olacak, ama iman insanı olan o büyük insan, imanından hiçbir taviz vermeden iman üzere yürümeye devam edecek, kimin damadıdır o günlerde biliyor musunuz? Utbe İbni Rebi'a'nın damadı. Onun kızı Ümmü Gülsüm, Abdurrahman İbn Af'ın hanımıdır. Babası Utbe İbni Rebi'a, Ebu Sufyan'ın hanımı, Hind'in kardeşidir. Böyle diyeyim de anlayın, Beni Ümeyye'den birisidir. Damadına öyle işkenceler yapacak, öyle şeyler yapacak ki, o hiçbir tanesine takılmadan, imanına, Temsiliyet adına hiçbir gölge düşürmeden yürümeye devam edecek. 13 yıl ne kadarı Habeşistan'da bilmiyoruz ama işin bidayetinden itibaren Abdurrahman İbni Af'ın hali böyledir. Gün gelecek Yesrib'in kapıları imana açılacak Abdurrahman İbni Af'ta neyi var neyi yok hepsini geride bırakacak cebinde tek bir dirhem olmadan bunu bilerek söylüyorum şimdi niçin söylediğimi söyleyeceğim size cebinde tek bir dirhem olmadan çünkü bırakmamışlardır götürmeye Yesrib'e hicret etmek zorunda kalıyor hicret ediyor Yesrib Medine oluyor Efendimiz Mescid-i Nebevi inşa ediyor arkasında adam yetiştirmek için Mektebini, Suffa Mektebini inşa ediyor. Menzilini kuruyor. Dördüncü işe sıra geliyor. Ensar muhacir kardeşliği kuracak. Yeryüzünün bir kez daha aynı düzeyde yazmadığı bir kardeşlik destanı yazılacak. Herkesin payına bir kardeş düşecek. 50 muhacire, 50 ensar, başka kaynaklara göre... 93 muhacire, 93 ensar kardeş kılınacak. O kardeşleştirme meselesinde Efendimiz birbirlerini tartacak adamları birbirine kardeş kılacak. Abdurrahman İbni Avf'ın nasibi Medine'nin, ensarın zenginlerinden bir isim olan Saad İbni Rebi olacak. Ama o kardeşlik öyle sözde kalan bir kardeşlik değil. Müslümanlar kardeştir ayeti defaatle söylüyoruz bunu diyoruz ama alttan alta söylediğimiz bir şey var Müslümanlar kardeştir den biz ne anlıyoruz benim cemaatimin adamlarıyla ben kardeşim cemaatimden olmayanlarla ne işim var biz Müslümanlar kardeştir ilahi fermanını cemaat kardeşliği olarak anlıyoruz Hizip kardeşliği olarak anlıyoruz Vakıf kardeşliği olarak anlıyoruz Ama Kur'an'ın dediği gibi İslam kardeşliği olarak Ne yazık ki anlamıyoruz Anlamadığımız için halimiz böyle işte Ama o gün Kur'an'ın adamları Nurdan adamlar o adamlar Her biri dağ Dağ gibi adamlar Bu dağ kelimesini de unutmayın En sonunda onunla işimiz var Dağ gibi adamlar kardeşliği de o dağlıklarına yakışır bir biçimde tesis ediyorlar. Kardeş kılındıkları ilk günün ilk gecesi ikisinin konuşmasına şahit oluyoruz. Onlarca kaynak bize aktarıyor. Saad İbni Rebi kardeşi Abdurrahman İbn Afa diyor ki: "Kardeşim, Allah Resulü seni bana kardeş kıldı." Kardeşlik laf ile olmaz. İşte şu benim malım. Tam yarıdan ikiye ayırıyorum. Yarısı senin, yarısı benim. İşte şu benim evim. Tam ortadan ikiye ayırıyorum. Yarısı senin, yarısı benim. Hepimizi altında bırakacak bir söz söylüyorum şimdi size. Kaldırıyor perdeyi. Daha tesettür ayeti nazil olmamış. İlk günlerden bahsediyorum. İki tane hanımı var orada. Kardeşim diyor ikisi de benim hanımım Hangisini sen seçersen ben onu boşayayım Sen iddet süresini bekle onunla evlen diğeri de benim Sad İbni Rebi'nin ensar olarak aleme bıraktığı kardeşlik izi bu Kardeşliğin laf ile olmadığını laf ile olmayacağını aleme duyuran bir adım bu Peki işin Abdurrahman İbni Af cephesinde nasıl durum? Şunu dedi mi Abdurrahman İbni Af? E ver, ver tabi. Ben o kadar evimi barkımı terk ettim geldim. Elbette ki paylaşacaksın. Biz o kadar bıraktık geldik. Sen burada rahat içerisindesin. Bölüşelim kardeş payı yapalım dedi mi? Hayır. O da kendisine yakışanı yaptı. Söz şu kardeşim. Allah senin evini, işini, malını, ehlini sana mübarek kılsın. Sen bana yardım etmek istiyor musun? Bana pazarın yolunu göster, bir de bir ip ver, başka bir şey istemiyorum. Ne kadar ısrar edecekse Sad İbni Rebi, Abdurrahman İbni Af kabul etmeyecek. Sen bana pazarın yolunu göster, bir de ip ver diyecek. Ertesi sabah yürüyecekler. Abdurrahman ibn Afın elinde bir ip. Beni kaynuk açarsına yürüyecekler. Bura mı sizin pazarınız bura diyecek. Allah senden razı olsun. Sen gidebilirsin diyecek. Mekkenin tüccarı, Rahmanın tüccarı hiç eline almamış belki ip. Ama Allah vermiş o kabiliyeti. Kabiliyet var işte. Almış o epi, ipi. Taşımış sandıkları hurma sandıklarını üzüm sandıklarını akşama kadar birkaç dirhem almış Ertesi gün yine aynı ertesi gün yine aynı 3-4 gün sonra bir sermaye birikmiş elinde Başlamış Medine'nin dışından gelen köylülerden yağ peynir alıp pazarda satmaya Bir hafta sonra bir ev tutmuş kendine Gelmiş kardeşine demiş ki ben ev tuttum oraya gideceğim Sad İbni Rebi gözyaşları içerisinde ben bir şey mi yaptım niye beni terk ediyorsun dediğinde Abdurrahman İbni Af Müslümanın ahlakını bize öğretircesine ben yük olmak istemiyorum çünkü benim peygamberim veren el ol dedi alan el değil sen topluma uzanmış ellere el uzatacak bir el ol El açacak, açacak el değil, onu bildiği için yaslanmadan yürümenin önemine inanan birisi olarak yük olmama adına gayret gösteriyor. Ev tutacak, kardeşinin gönlü hoş olsun diye ensardan bir hanım ile sözlenecek, takacak parmağına bir yüzük, Sürünecek damatların sürdüğü kokuyu varacak Resulullah'ın yanına şöyle de yüzüğünü göstere göstere yürüyor. Efendimiz o kokuyu duyunca zaten anlayacak olacağını Abdurrahman diyecek evlendim mi? Ya Resulallah vallahi evlendim. Nasıl evlendin? Nereden buldun parayı? Şöyle şöyle diye, oldu diyecek anlatacak. Açacak Resulullah ellerini. Orada ilk gün bir dua edecek. Allah'ım sen Abdurrahman İbn Af'ın malını, işini, ticaretini bereketlendir. Bereket bambaşka bir şey zaten. Duayı yapan da kim? Resulullah. Ne diyor bakın Abdurrahman İbn Af. Resulullah o duayı yaptıktan sonra neye elimi attımsa ondan kar ettim. Elime teneke alıyordum adete altın oluyordu. Neyi kaldırıyordunsa altından bambaşka şeyler çıkıyordu. Neyi satıyordumsa bir ton kar ederek dönüyordum. Öyle bir bereket hasıl oldu ki ticarete ben bile anlayamadım. Resulullah'ın duasının tecellisini böyle beyan ediyor. O günden sonra tüccardır hem de Medine'nin en sayılı tüccarlarından biridir. Ticaret Yahudilerin elinde dikkat buyurun. Ama 3 sene sonra Müslümanlar zorlamaya başlamış. 4. sene ticaretin ipleri Müslümanların eline geçmiştir. Yahudiler pazarda söz haklarını kaybetmişlerdir. Bu işi yapanlardan bir tanesidir Abdurrahman İbni Af. Peki bunu yapınca... Yine bu çağın insanının yaptığı gibi ben ticaret yapıyorum başka ne yapayım diyen birisi midir? Hayır. Sahabede bir ufuk var. O ufuk benim siirtli kardeşimin de ufku olsun. Nedir biliyor musunuz o ufuk? Helmin mezit ufkudur. Ne demek helmin mezit ufku? Daha ötesi. Daha ötesi. Daha ötesi daha fazlasını yakalama ufkudur Yaptığı hiçbir ameli yeterli görmemek Ben bunu yaptım başkaları da başka yapsın dememek Ortada hayır adına bir şey mi var O hayırdan nasiptar olmak için meydana atılmak meydana atlamak İşte böyledir Abdurrahman İbni Af Rahman'ın tüccarıdır Ticarette söz sahibidir ama Bedir'in 313 askerinden de biridir. Rahman'ın tüccarıdır. Uhud'un meydanındaki 700 sahabiden biridir. Uhud'un meydanına bıraktığı bir şey var. Neyi bıraktı biliyor musunuz? Atılan bir ok Abdurrahman İbni Af'ın ayağına isabet etti. O günden sonra o ayak işlemez oldu. Uhud'un meydanına bir ayak bırakan bir tüccardır o. Rahman'ın tüccarı olmasının hikmetlerinden birisi de budur. Ondan sonraki bütün savaşlarda savaşları anlatsam size saatler lazım. Ama bir şey var ki size anlatmam lazım. Beğmetül Cendel seriyesinin komutanı odur. Efendimiz Tebuk'a yakın bir yerde olan ve o gün için Bizans'ın koruması altında olan o topraklara 700 kişilik bir ordu gönderecek. Davet tebliğ ve irşad için. Ve diyecek ki birini seçeceğim buna komutan için. Bakacak şöyle sahabeye Abdurrahman İbni Af'ı seçecek. Askerlerin çıkacağı gün Medine'den hareket edecekleri gün Abdurrahman İbni Af biraz geç gelmiş. Bütün işlerini bitirmiş, alal acele geldiği için de sarığını böyle ters sararak, biraz da eğri sararak Resulullah'ın huzuruna gelmiş. Efendimiz görmüş alal acele geldiğini, Abdurrahman ne bu hal ya Resulallah bütün işlerimi bitirdim. Dedim ki giderken gazaya, cihat için giderken aklımda bir şey kalmasın. Her şeyi bitirdim geldim, öyle geldim ki sarığımı bile saramadım. Gel gel demiş. Otutturmuş Resulullah onu dizlerinin önüne, çözmüş sarığı. sarık öyle bağlanmaz, şöyle bağlanır demiş, dört parmağı arkada bırakmış, gerisini de güzel cemen sarmış. Sonra demiş ki, Allah temizdir, temiz olanı sever. Güzeldir, güzel olanı sever. Bu söz, bu hatıra. 21. asırda Sirt'te yaşayan kardeşlerime bir şeyler söyler mi bilmiyorum. Senin peygamberin, iman ettiğin o peygamber var ya, senin o iman ettiğin peygamberin bir sarığın eğri sarılmasından bile rahatsız oluyor. Nezaket, zerafet, estetik onun hayatının bir parçası. Müslüman'ı böyle görmek istiyor. Müslüman demek... Her işin hakkını veren demektir Müslüman demek tertemiz insan demektir Müslüman demek nezaketi, zerafeti hayatının esası kılan insan demektir Gönderiyor Abdurrahman diyor Siz Allah'ın kelimesini o kelimeden mahrum olan topraklara götürmek için yola çıkıyorsunuz Kimseye haksızlık etmek yok. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, mabette ibadet edenlere el sürmek yok. Nereye giderseniz önce İslam'ı anlatmak var. Eğer anlatırsanız kabul ederlerse kavmi, dili, rengi ne olursa olsun o sizin dinde kardeşinizdir. Ne olursa olsun ama kabul etmezse. Elinizdeki o kılıçlarla İslam ile insan arasına giren engelleri bertaraf edin Eğer kabul ederlerse Gittiğin kabile Kelp kabilesi Kelp kabilesi ile İslam öncesi dönemde Mekkelilerin sıkıntıları var O kabilenin lideri olan Asbah İbni Salebe'nin kızıyla Evlen ki o kabileyle de bir bağımız kurulsun. Evlilik o günkü dünyada bağ kurmanın en güzel yolu. Bunları diyerek gönderiyor. Abdurrahman İbn Af gidiyor. Karşı taraf biraz direnmiş gibi oluyor ama sonra teslim oluyor. Abdurrahman İbn Af Resulullah'ın söylediğine uyarak kabilenin liderinin kızı olan Tümatir binti Asbah ile evleniyor. Tımar'dan bir oğlu oluyor. Sadece ismi söyleyip geçeceğim. Onu siz biraz araştırın. Ebu Seleme İbni Abdurrahman bu isim ileri de öyle büyük bir fakih oluyor ki Medine'de onlarca isim onun ayaklarının önünde, dizinin önünde çöküp ondan ilim öğreniyorlar. Ve bu işi Abdurrahman İbn Aff hakkını vererek Resulullah'a geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la o günden sonraki her anda da beraberdir. Hicretin 9. yılı Tebuk'a asker gönderecek. Bir ordu teşekkül edecek. 30 bin kişilik bir ordu Resulullah'ın söylediği sözcü. Allah için cennet karşılığında zorluk ordusunu kim donatacak? Osman'ın eli kalkıyor. Abdurrahman İbni Af'ın eli kalkıyor Rahman'ın tüccarı Bize infakın ahlakını da öğretecek Geliyor Efendimizin huzuruna İlk gün Resulullah'ın insanları infaka teşvik ettiği ilk gün Ya Resulallah diyor Yanımda 4000 dinar var 2000 dinarı aileme 2000 dinarı da senin davet ettiğin o işe Böyle vereyim mi? Yoksa aileme ayırdığım 2000 bin dinarı da mı vereyim? Allah Resulü diyecek ki hayır. 2000 bin dinarı ver, 2000 bin dinarı kalsın. Ondan sonra bir dua daha gelecek. Allah verdiğini de mübarek kılsın. Ailenin yanına bıraktığını da mübarek kılsın. Ama o günler devam edecek infak çağrıları. Çünkü ordu büyük, 30 bin kişi donatılacak kolay değil ki. 30 bin kişilik o orduyu donatma adına Resulullah günlerce çağrıda bulunacak. Bir çağrı daha Abdurrahman İbni Af 500 at verecek. Bir çağrı daha Abdurrahman İbni Af 1500 deve verecek. Bir çağrı daha Abdurrahman İbni Af 40 bin dinar verecek. Dinar nedir biliyor musunuz? Altın paradır bir dinar da dört buçuk gram altına denk gelir böyle diyeyim de hesabını yapın nedir bu iş vermek zor iş inanın ki zor insan bazen 10 lira veremez eli titrer hayır adına bir çağrı duyarsınız içinizden şunu geçirirsiniz ben bunun için 100 lira vereyim iki dakika geçmez o 100 lira 10 liraya iner Şeytan bırakmaz. Niye 100 lira vereceksin? 50 ver yeterdir. 50 dir. Bir 10 ver sonra bir daha verirsin. Bir bakarsın 100'den çıktın ona 10 kaldı. Bu böyledir. Ama bir adam eğer infakın tadına varırsa, o infakın mutluluğunu yüreğinde hissederse, vermenin ne kadar güzel olduğunu anlarsa, vermenin ne kadar Kendisini cennete yaklaştırdığını fark ederse doymaz Verir de verir Verir de verir O verdikçe de Allah bereketini ihsan eder O verdikçe Allah bereketini insan eder, ihsan eder Bana bir tane adam gösterin Gösterin sözümü geri alacağım Allah yolunda vermiş de malı bitmiş Bir tane adam gösterin 40 bin dinarını verdi Hazreti Ebubekir yine bitmedi, bitmez. Allah'ın vadi var. Bire 700 verecek, kat kat verecek bereket ihsan edecek. Abdurrahman ibn Afah nasıl verdiğini de sözüm sonu, sözün sonunda söyleyeceğim. Hazreti Osman'ın ve Abdurrahman ibn Afan ve diğer sahabinin ama bu ikisi çok verdikleri infakla. Ordu donatılacak. Abdurrahman İbni Af o kadar vermiş ki o verdiği hem münafıkların hem de Müslümanların diline düşmüş. Münafıklar ne diyorlar biliyor musunuz? Allah için vermedi Abdurrahman. Onların dediği gibi diyeyim. Ama ben deyince de siz salat ve selam getirin. Resulullah'ın adını hiçbir zaman salatsız ve selamsız ağzınızı almayın. Ağzınızı öyle alıştırmayın. Bazı nadanların yaptığı gibi siz yapmayın. Diyor ki Muhammed'e yaranmak için yapıyor. Duyuyor bunu. Ne diyor biliyor musunuz? Siz istediğiniz şeyi söyleyin. Ben şuramı biliyorum. Ben Resulullah için mi verdim? Allah için mi verdim? Bunu biliyorum. Ben buramı bildiğim için siz ne derseniz deyin ne yazar? Müminler ne diyor? Abdurrahman çok verdi, çok verdiği için ailesini sıkıntıya soktu. Hazreti Ömer hatta tutuyor bir gün elinden Resulullah'ın huzuruna getiriyor. Ya Resulallah öyle verdi ki ailesinde şu anda tek bir dinar yok. Öyle mi diyor Abdurrahman? Öyle diyor. Ne bıraktın peki ailene? Allah ve Resulü diyor? Aldım ve kabul ettim. Niye peki? Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim aziz kardeşlerim. Resulullah bazen bazı sahabilerin verdiği miktarı indirmiştir. Ya Allah malımın tamamı in yarısı. Yarısı fazla çeyreği çeyreğinin çeyreğine kadar inmiştir. Ama bazen. Ya Resulallah tamam mı demiştir? Aldım kabul ettim demiştir. Niye? Karşıdaki adamın imanına göre. Adam heyecana kapılır. Şimdi ben bir şeyler konuştum. Heyecana geldiniz. Başlayacaksınız belki vermeye. Allah yolunda. Resulullah şuna bakıyor. Bu adam heyecandan mı yapıyor bunu? İmandan mı yapıyor? Eğer heyecandansa heyecanı bitince ah niye yaptım diye pişmanlık duyabilir onun için ondan almıyor tamamını yarısını çeyreğini almıyor ama adam vardır imandandır o bugün verir 50 yıl sonra da verdiğinden dolayı yüreğinde hiçbir pişmanlık duymaz Abdurrahman İbni Aftan o miktarda infakı Resulullah'ın kabul etmesinin anlamını anlayın imanının aslında Resulullah tarafından bir tasdikidir Ordu yola çıkıyor Medine Tebuk 780 km 19 gün sürecek yol 19 gün zorlu ordu zorluk ordusu yürüyor Varıyor Tebuk'a savaş olmuyor Zaten bir imtihan Savaş olmadan Müslümanlar galibiyetle dönüyorlar Dönüş yolunda bir hadise gerçekleşiyor ki Abdurrahman İbni Af o hadisenin kahramanı olarak o güne kadar hiçbir sahabinin elde etmediği bir şerefi elde ediyor. Ondan sonra bir sahabi Abdurrahman İbni Af'dan daha fazla o şerefi elde edecek. Ama o güne kadar o güne kadar hiçbir sahabi o şerefi elde etmemiş. Nedir o şeref? Biraz merak edin bakalım. Muğire İbni Şube. Radıyallahu anh bize rivayet ediyor, sabah namazı diyor, aleyhissalatü vesselam efendimizle beraber abdest için biraz uzaklaştık ordugâhtan, su ararken, abdest alarken biraz geciktik ve geç olarak geldik, sahabe bizi beklemiş, Zannetmişler ki biz gittiğimiz yerde namaz kılmışız sabah namazı vakti vakit ilerlemiş hadi Abdurrahman geç öne bize imam ol diye Abdurrahman'ı öne geçirmişler ve Abdurrahman İbni Af Müslümanlara sabah namazını kıldırıyor Resulullah gelmiş namaz kılmadan Muğire İbni Şübe hemen harekete geçmiş ki Uyarsın Abdurrahman İbni Afı Abdurrahman mihrabın asıl sahibi geldi sahip o onu demek için giderken Resulullah tutmuş hayır demiş varmış bir rekatını kılmış Müslümanlar tabi olmuş Abdurrahman İbni Afa ve sabah namazını onun arkasında eda etmiş ikinci şerefi elde eden biliyorsunuz Hazreti Ebubekirdir Bekir'dir Hz. Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken 17 vakit namaz kıldıracak bir övle namazı Resulullah ona cemaat olacak vefatına yakın günlerde hadiseyi biliyorsunuz namazı kıldıktan sonra Resulullah Abdurrahman İbni Af'ın imanını aleme duyuruyor ne diyor hiçbir peygamber yoktur ki ümmetinden Salih bir adamın arkasında namaz kılmamış olsun. Salih adam. Söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdurrahman İbni Af. Rahman'ın kulu olmasın. Rahman'ın tüccarı olmasın da ne olsun Allah aşkına. Dönüp geliyor. Veda haccında Resulullah'la. Efendimiz vefat yolunda Resulullah'la her an. Allah Resulü ile Efendimiz vefat ediyor hiç kimse kendisine bir şey demeden Abdurrahman İbni Af bir işi kendisine vazife olarak alıyor nedir o iş biliyor musunuz Efendimiz vefat ederken 9 tane annemiz hayatta kim baktı o analarımıza analarımızın evlenmesi haram ehli beyt, sadaka almaları haram ya hediye gelecek ya da onlar başka bir şekilde geçimlerini devam ettirecekler. Birilerine muhtaç olacaklar Allah korusun. Hakim müstedrekte aktarıyor. Olayı bize nakleden Ümmü Selema anamız. Diyor ki oturmuşuz bir gün bir ikindi namazı sonrası bir annenin odasında. Efendimizin öyle bir adeti var. Hangi annemizin yanında geceleyecekse. O anamızın odasında ikindiden sonra oturur, bütün annelerimizi toplar, onlarla sohbet eder. Yine öyle bir sohbet meclisi, analarımızdan biri diyor ki ya Resulallah, Allah gecinden versin ama sen de her beşer gibi vefat edeceksin. Sen vefat ettikten sonra biz ne yapacağız? Resulullah müjdeyi veriyor. Ümmetimden, Özü sözü doğru olan birisi size sahip çıkacak. Abdurrahman İbni Af'ın bundan haberi yok. Yıllar sonra olacak. Resulullah vefat eder etmez tam 21 yıl. Analarımızın bütün nafakası Abdurrahman İbni Af'ın üzerindedir. Bir şey oluyor gönderiyor. Bir şey oluyor gönderiyor. 700 kervanlık bir kervanı geliyor ticari bir kervan Ayşe anamız soruyor diyor ki nedir bu kalabalık bu ses diyorlar ki Abdurrahman'ın kervanı geldi Allah onun ticaretini bereketlendirsin onun haberi yok ama Allah Resulü bir gün böyle demişti ve onun cennete emekleyerek gireceğini söylemişti söz Abdurrahman İbni Af'ın kulağına gidiyor bazı hadis kitaplarında yorumlanırken Abdurrahman İbni Avf'ın emekleyerek cennete gitmesi şöyle yorumlanıyor. Nereden o yorumu almışlar bilmiyorum. Diyorlar ki zengin ya. Zengin olduğu için sürünerek gidecek. Haşa. Hadisin açıklamasını Ayşe anamız söyleyecek. O cennete emekleyerek girecek. Duyuyor bunu koşup geliyor anamızın yanına. Ey annemiz diyor Resulullah bunu dedi mi? Vallahi dedi sen şahit ol ki bana böyle bir müjdeyi verdin ya 700 deve üstündeki ticaret malının hepsiyle Allah yolunda infaktır bu güzel müjdenin bir karşılığı olarak sonra diyor ki Abdurrahman İbni Afa sen cennete sevincinden emekleyerek gireceksin öyle bir karşılık Öyle bir ödül ki, koşa koşa değil, sevincinden düşeceksin yere, Yerde emekleyerek o sevincinden dolayı cennete yürüyeceksin. Anamız bunu söylüyor, bu müjdeyi veriyor, Resulullah'tan bu müjdeleri alıyor. Peki dostlar, bu kadar müjdeyi alan birisi, ben müjdeli bir insanım, iş bitmiş, kurtulmuşum, Resulullah da vermiş müjdeyi demiş mi? Hayır. Sahabenin edebi işte. Her an korku ile ümit arasında yaşamıştır. Bir sofra kurulmuş önüne. Bir Ramazan mıdır? Bir nafile oruç iftar sofrası mıdır? Bilemiyoruz. Artık sofrada ne varsa. Birden gözünden yaş akmış. Abdurrahman İbni Af'ın. Merak etmiş ehli ne olmuş demiş. Konuşmuş. Demiş ki, Vallahi Mus'ab benden hayırlıydı. O Mus'ab, Mekke'nin en soylu genci, Uhud'un meydanında, Şehit olduğu zaman, Biz onu kefenleyecek bir şey bulamadık. Otlar bulduk getirdik. Başına çektik, Ayağı açıkta kaldı. Ayağına çektik, Başı açıkta kaldı. Öyle defnettik. Hamza benden hayırlıydı. O Hamza, Uhud'un meydanında bir dağdı, devrildiği zaman ona da bir kefen bulamadık. Ama sonra dünya bize güldü. Şu sofradakileri onlar hiç görmediler. Korkuyorum, şundan korkuyorum. Acaba Allah ödülü bu dünyada veriyor da bize, öteki dünyada bir şey kalmayacak mı? Bundan korkuyorum diyor. Analarımızdan bir tanesi, Duyunca bunu onu teskin ediyor. Ama korku ve ümit dengesi Abdurrahman İbni Haft'a böyle yürüyor. Hayatı hep bu çizgidedir. Hiçbir zaman ben şunu yaptım, bunu yaptım, kurtuldum, müjdelendim, şu oldu, bu oldu. Yok böyle bir şey. Rahat değil onlar. İmanlarını muhafaza etme adına son nefeslerine kadar ızdırabı var. Öyleyse bu rahatlık nedir bizde? O sahabiler sizin dağ gibi isimlerini bildiğiniz insanlar. Vefat yollarında ağladıkları zaman soruyorlar onlara niye ağlıyorsun? Sen ki Allah Resulü ile şöyle arkadaşlık ettin, şöyle gazveye katıldın, seni şöyle müjdeledi. Niye bu gözyaşı? Sen müjdelenmişsin. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ne müjdesi? Ben iman üzere öleyim de başka bir şey istemiyorum. Bu bir ızdıraptır. Korku ve ümit dengesi açısından ne recayı ne kalfı dengesini bozmadan ne korkuyu ne ümidi dengesini bozmadan eşit bir biçimde yürütmektir. Abdurrahman İbni afta böyle yürütmüştür. Halifeler döneminde hep böyledir. Hz. Ebu Bekir'in iki buçuk yıllık hilafet sürecinde Hz. Ebu Bekir'in yanında bir dağdır. Ömer halife olunca Hazreti Ömer on buçuk yıl sürecek. On buçuk yıl boyunca Abdurrahman İbni Af Hazreti Ömer'in yanında baş danışmandır. Ne zaman bir soru sorulsa Hazreti Ömer'e cevap vermez Abdurrahman yanındaysa. Tüccardır, komtandır, askerdir, bir de ilim adamıdır, fakiktir. Abdurrahman İbni Af budur. Evet o bize az hadis rivayet etti 12 tane hadis rivayet edip gitti ama onun fetvaları bugün bizim fıkıh kitaplarımızda yazılıdır ve biz onun fetvalarının üzerinden birçok şey anlıyoruz. Bir dönem Hazreti Ömer onu hac emiri ilan etmiş dışarıdan biri Şam'dan Bağdat'tan bilmiyoruz nereden Basra'dan o zamanlar Bağdat yok halen geliyor Hazreti Ömer'e bir soru soruyor. Ey emir el müminin diyor. İhramlıyım. Avlandım bir geyik öldürdüm. Ne yapacağım? Bana değil diyor. Şuraya sor. Kimi gösteriyor? Abdurrahman İbni Af'ı. Sorunun cevabını bilmez mi Hazreti Ömer? Ama bir edep, bir ahlak öğretiyor bize. Sorunun cevabını buradan öğren diyor. Abdurrahman İbni Af sorunun cevabını veriyor. Allah yolunda bir kurban kes. İnşallah o mükellefiyetten kurtulursun. Gidiyorlar o basralılar. Birbirleriyle de konuşuyorlar. Koca halife sorunun cevabını bilmedi. Yanındaki adama sordu. Gel gel diyor. Hazreti Ömer duymuş. Gel gel diyor. Hem seni biz böyle bir günahtan kurtaralım. Hem de sen kalk bize başka bir şeyler söyle. Sana bir ceza verirdim ama vermeyeyim. Sen bu adamın sözünü al ve amel et. Bu adam benim yanımdayken bana söz düşmez diyor. Ömer'in dünyasında Abdurrahman İbni Af bu. Yaralandı Hazreti Ömer mihrabta Bir hain hançer yedi arkasından. Elinden tuttuğu gibi Abdurrahman İbni Af'ı mihraba geçirdi. Anlayın Ömer'in dünyasında Abdurrahman İbni Af nerede duruyor. Anlayın değerini ona göre şey yapın. Hazreti Ömer şehit olduğu zaman altı tane İstişare heyeti belirlemişti altı kişiden. Onlardan biri kimdi? Abdurrahman İbni Af. Başkanı kimdi? Abdurrahman İbni Af. Böyle bir hayat. Ne kadarını anlatayım ki ben size. Gelin ben sizi hicretin 32. yılına. Yani onun vefat yoluna girdiği anları anlatayım. Yavaş yavaş da sözlerimi toparlayayım. Hastalanmış. Anamız duymuş. Ayşe anamız... Koşmuş gelmiş, bakmış ki Abdurrahman i̇bn Af vefat yolunda, Abdurrahman demiş sana bir müjde vermeye geldim, biliyorsun Resulullah babam Ebu Bekir ve ümmetin ikinci halifesi Ömer benim hanemde metfundular, benim hanemde benim odamda onlar metfundlar, benim odamda bir kişilik mezar yeri de var, ben onu kendime saklamıştım. Ama sen çok farklı birisisin. İstiyorum ki o mezar yerini sana vereyim. Sen Resulullah'a mezarda da komşu ol. Ağlamaya başlıyor. Ben ne yaptım ki sen bana böyle bir ödülü, böyle bir müjdeyi veriyorsun. Sonra siliyor gözyaşlarını ve diyor ki ana senin verdiğin bu müjde, Hayatımda duyabileceğim en güzel müjde bakın sıddıkiyet için çok önemli bir şey söyleyeceğim size sıddıkiyeti anlayabileceğimiz bir şey anacığım yıllar önce biz Resulullah'ın kapısının önünde iman için beklerken dersin başında unutmayın dedim bir ismi kimdi o Osman bin Mazun o gün biz beraberce orada iman ettik. Çıktık dışarıya, Mekke'nin sokaklarında imanımızın bedelini öderken, o günlerde birbirimize bir söz verdik. Dedik ki, hangimiz önce ölürse, sonra ölen onun yanına gömülecek. Söz mü? Söz. Osman bin Mazun benden önce öldü. Muhacirlerden ilk vefat edendir Medine'de, Bakı kabristanlığına defnedildi. Resulullah'ın komşuluğu bile olsa ben sözüme aykırı davranamam. Anamız da ağlayacak bu söze. Sıddıkiyet nedir? Verilen sözü yerine getirmek nedir? Siz bunun üzerinden anlayın. Bu söz çok şey söyler. Sonra topluyor insanları. Bir mal bırakmış, infak etmiş. Defaatle sıfırı tüketmiş. Ama infak bereket ya. Yağdırmış da yağdırmış Allah. Bütün çocuklarına hanımlarına mirastan verdiğini vermiş. O gün için Bedir şahitlerinden bedre katılan sahabilerden tam 100 sahabi hayatta. Diyor ki varislerine her bir Bedir ashabına benim mirasımdan 400 dinar vereceksiniz. Nasıl bir mal bırakmış siz bunun üzerinden anlayın. O bu sözü söyleyip vefat ettikten sonra Zübeyir bin Avvam Bedir ashabından zengin bir sahabi geliyor 400 dinarı almak için. Alıyor 400 dinarı dışarıya çıktığı zaman birisi bir laf atıyor. Diyor ki Zübeyir gibi zengin birisi gelmiş Abdurrahman'ın bıraktığı 400 dinarı alıyor. Böyle bir söz söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz Abdurrahman İbni Af'ın? O adımına karşılık Zübeyir bin Avvam. Ey falan diyor. Bize bu 400 dinarı bırakan adam var ya. Vallahi ben şahidim. Malında zerre miktarı haram olmayan bir adam. Malında haram olmayan bu adamın malını ben yemeyeceğim de başkasına mı yedireceğim? Alacağım o parayı yiyeceğim. Sonuna kadar helal olan o parayı. Anlayın. Nasıl bir tüccar, nasıl bir mal bırakmış. Vefat ediyor. Hazreti Osman cenaze namazını kıldırıyor. Ve Baki kabristanlığına Osman bin Ma'zunun hemen yanı başına defnediliyor. Allah ondan ebeden razı olsun. Benim aziz kardeşlerim, daha fazla sizi yorma niyetinde değilim. Siirtlileri ben iyi bilirim. Benim yanımdaki yol arkadaşlarımdan bazıları da siirtli de siirtlidir. Sirtlerin ahlakını da bilirim. Az sözden çok şey anladıklarını da bilirim. Sözü fazla uzatmadan şimdi size beş cümle emanet edeceğim. Sözlerimi de bitireceğim. En başta ne dedim? Beş tane temel ahlaki ilkesi var. Müslüman tüccar olarak hayatına esas aldığı. Rahmaniyet... Sıddıkiyet ehliyet kabiliyet semahat bu beş tane kavram üzerinden size beş tane cümle emanet ediyorum İnşallah alacaksınız Hayatlarınıza taşıyacaksınız alacaksınız Hayatınızı şu kavramlar çerçevesinde ve size söyleyeceğim bu cümleler çerçevesinde gözden geçireceksiniz inşallah Bir Rahmaniyet Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olarak varlığa merhamet nazarı ile bakmak ve muamelelerin temeline merhameti yerleştirmektir. Yeryüzünde olanlara merhamet göster ki arşın sakinlerinden merhamet görebilesin. Anlaşıldı mı bir daha söyleyeyim mi? Bir daha söyleyeyim bu çok önemli ve bugün biz bunu kaybettiğimiz için birçok şeyi kaybediyoruz. Merhamet üzere yürümediğimiz için bir bakıyorsun babanın yanında durmuyor evlat. Muallimin yanında durmuyor talebe. Arkadaş arkadaşı 3 kuruş için satıyor. 20 yıllık dostluklar ufacık bir şey için yıkılıyor. Neden? Merhamet yok. Merhameti çekip aldığınız zaman orası boş kalmıyor. Orayı şeytan neyle dolduruyor biliyor musunuz? Menfaat ile dolduruyor. Menfaatin olduğu yerde de hiçbir şey yürümüyor. Onun için bu Rahmaniyet meselesi önemlidir. Bir kez daha bu cümleyi sizin zihin dünyalarınıza havale ediyorum. Rahmaniyet Allah'ın Rahman isminin bir tecellisi olarak varlığa,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 ve güvenirlik esası üzerine yürümek, ne olursa olsun, asla yalana kapı açmamak, ve doğruluktan ayrılmamaktır. Ser gider, ama söz gitmez ilkesiyle yürümektir. Zordur, ama sıddıkiyet bunu gerektirir. Sözünde ve özünde, sıddık ol ki, Allah katında, Allah katında, Sadıklardan yazılabilesin 3 Ehliyet Yaptığı işin ehli olmak Yarım yamalak değil Ne yaparsa En güzelini yapmaya çalışmak işinin hakkını vermek için Liyakat üzere olmaktır Her işi Ehli olana ver Sen de ehilsen Ancak üstlen ki Allah'ın emrini yerine getirebilesin Unutma Senin iman ettiğin Kur'an Emaneti ehline verin dedi Ehil sen al Ehil sen teslim et Ehilse teslim et Yoksa Allah'ın emrini çiğnemiş olursun Hukukullaha ve hududullaha Aykırı davranmış olursun Böyle davrandığımız için Halimiz böyle değil mi? Eğer iş ehline teslim edilmezse İstanbul'un manevi fatihi Eyüp Sultan'dan size bir söz söylüyorum. Sözü aktaran o sözün sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de onun ayaklarının ucundan İstanbul'dan Eyüp'ten geliyorum. Eyüp'ten size o sözü söylüyorum. Ne diyor biliyor musunuz Ebu Eyüp Elensari? İş ehil olmayanların eline kalırsa otur da ağla ağla haline Allah daha fazla ağlatmasın bizleri inşallah 4. kabiliyet Allah'ın insana verdiği özellikler ve vasıflardır dikkat et şu sözüme kabiliyetsiz insan yoktur kabiliyetinin ne olduğunu bilmeyen insan çoktur Kabiliyetsiz insan yok ama kabiliyetinin ne olduğunu bilmeyen insan çok öyleyse ne yapmalı öyleyse ya kabiliyetini tespit et ya da keşfettir keşfettir ki kör etmeyesin verilen nimetin şükrünü eda edebilesin İnan ki böyle inan ki kabilesiz insan yok insanı yaratan Allah'tır Allah boş yere yaratır mı insanı sen bazen kızıyorsun ya bazen bazı insanlara bu adamdan adam çıkmaz diyorsun ya o sözü Resulullah'ın yanında deseydin öyle bir tepki alırdın ki sen bile o sözü söylediğine pişman olurdun Resulullah'ın inandığı kitap Resulullah'ın inandığı inanç esasları her insanın Allah'ın yarattığı büyük bir varlık hem de kat kat ikram üzere yarattığı bir varlık olarak görmüş. Öyleyse eğer kabiliyetsiz insan yok ya farkında değil ya köretmiş. Sen eğer iyisen onu tespit et karşıdakinde de tespit et çıkart ortaya Allah'ın o güzel kulundan da Allah'ın diğer kulları güzellikler görsünler. Beşincisi ve sonuncusu Semahat işleri kolaylık üzere yürütmek Ve cömertlik sahibi olmaktır Alırken satarken Karşıdaki insanı zora sokmamak Hep kolay olanı tercih ederek Bu konuda rahat davranmaktır Semahat Hayatının esası olsun ki Çok dua alabilesin O dualarla da Cennete uzanabilesin Bak dostum Senin iman ettiğin peygamber Evet Pazarlığın sünnet olduğunu söyledi Ancak O sünnetin Nasıl uygulanacağını da gösterdi Pazarlık sünnettir Deyip Karşıdakini yalana Karşıdakini Yemine zorlarsan O sünneti ihlal etmişsin Senin peygamberin Kolaylık üzere yürü dedi. Kolaylık üzere. Yemin ettirtme. Yemin de etme. Malını olduğundan fazla gösterme. Eğer bunu yaparsan mahcup olursun. Sünnete de aykırı davranırsın. Abdurrahman İbni Af bunların hepsini bize öğretti. Ben de size ilettim. İnşallah öğrenenlerden oluruz. Soruyor sahabe son sözüm. Diyorlar ki Abdurrahman. Ne yapıyorsan işinde bereket var. Elini uzatıyorsun tenekeye, teneke altın oluyor. Sen de aynı ticareti yapıyorsun, biz de aynı ticareti yapıyoruz. Bezzar'dır Abdurrahman İbni Af. Bezzar nedir biliyorsunuz değil mi? Çoğunuz Arapça benden daha iyi bilir. Kumaş ticaretidir. Yemen'den ticaret yapıyor, kumaş getiriyor, satıyor. Başka yapanlar da var. Sen de aynısını yapıyorsun, biz de aynısını yapıyoruz. Ama biz senin gibi bu kadar para kazanamıyoruz. Nedir bu işin yolu bize bir göster. Sayı Abdurrahman. Dikkat edin. Tüccarlara örnek olsun. Bir. Ben işin bidayetinde Resulullah'tan dua aldım. Resulullah yok. Ama Resulullah'ın varisi olan alimler var. Salihlerin kapılarını zorla. Bir iş mi yapacaksın? Salihlerden dua iste. Salihlerden alınan dua, Abdurrahman'ın bize işaret ettiği şeydir. Bu birincisi. İkincisi, hiçbir zaman güneşi üstüme doğurtmadım. Bakın, yolu gösteriyor bize yolu. Ne dedi? Güneşi üstüme doğurtmadım. Ben güneşin üstüne doğdum. Sabah namazından sonra indim pazara. Güneş benim üzerime doğmadı. Pazarın en erken gideni ben olduğum için her zamanda kazançlı çıktım. 3. Merhamet üzere yürüdüm. Hukukullah'a riayet ettim. Asla Allah'ın hududunu çiğnemedim. Faize bulaşmadım. Faiz bir kurt. Girdi mi mala başlar kemirmeye. Ama faiz yoksa o işte bereket var. Bereket ne biliyor musunuz? Bereketin tarifi yok. Ne ben tarif edebilirim ne başka biri tarif edebilir. Bereketin kitabı yazılmamış. Bereketin hesabını yapmak mümkün değil. Bereket Allah'ın ihsan ettiği bir ikramdır. Oraya ihsan ederse şunu bilerek söylüyorum. Mübalağa da etmiyorum. Bir bin olur. Bir bin olur. Bereket budur. Ben... Bu tarz şeylere bulaşmadığım için ne oldu? Bir bin oldu. Allah verdi de bereketi verdi. Dördüncüsü, semahat ile yürüdüm. Karşıdakini zora sokmadım. Çok kar etme hırsına bürünmedim. Sürüm olsun sürümden kazanayım diye az çok ticaret yaptım. Onun için böyle oldu. Beşincisi ve sonuncusu, Allah'ı işime ortak ettim. Akıllı tüccar. Allah'ı işime ortak ettim. Allah'ım sen işimin ortağısın. Ne kazanırsam artık imanınızın ölçüsüne göre. İsterseniz, Cimri'nin zekatı diyor ya sahabe, yüzde iki buçuk dersin. İki buçuk veririm fazla vermem. Diyebilirsin. Kimse de sana bir şey demez. Ama istersen, iki buçuk ya Rabbi senin hakkın iki buçukta da benden dayanamazsın yüzde on olsun dersin dayanamazsın yüzde elli olsun dersin Allah ortak olur işine bereket üzere bereket yağar birin bin olur infak kahramanı olursun rahmanın tüccarı olursun merhametin aleme nasıl yansıtılacağını gösterirsin ben içinizden öyle tüccarlar çıkacağına inanıyorum Allah beni yalancı çıkarmasın hepimizi nasıl ki siirtte onun adına nispet edilen bir makamın bulunduğu yerde cem ettiyse yarın cennette de cem etsin onun sofrasına bir otursak mert cömert o sofrada bir kaşık sallasak Allah onu bize nasip etse nasıl bir sofra tahayyülü bileyim mümkün değil o sofrada buluştursun, Mevla cenneti bize yaklaştıracak amelleri işletsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.